Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu ve sellem ve barik ala nebiyyina Muhammedin ve ala ahalihi ve sahbihi ve men tebiyan bi ihsanin ilahi ve middine amma ba'd Bugün 16 Haziran 2012 Cumartesi İbn Husayn'in tefsir usulüne giriş. şerh derslerimizin dördüncü dersi. Evet en son kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. 4. Mekki ve Medeni Kur'an'ın Mekke'de ve Medeni İnan Bölümleri Evet, sesli. Kur'an-ı Kerim 23 senelik bir süre içerisinde peygamber sallallahu aleyhi ve selleme kısım kısım indirilmiştir. Resulullah bu sürenin çoğunluğunu Mekke'de geçirmiştir. Evet neden Mekke'de geçirmiştir? Çünkü çoğunluğu neden? Çünkü Mekke'de 13 sene kalmıştır. Evet. Yüce Allah buyuruyor ki biz onu insanlara ağır ağır okuyasın diye bölüm bölüm ayırdığımız bir Kur'an olarak indirdik. Biz onu kısım kısım indirdik. Evet. Şimdi kardeşler ee, evet diyoruz ki Kur'an 23 senede inmiştir. Kur'an 23 senede inmiştir ve kısım kısım inmiştir. Kur'an-ı Kerim 23 senede ve kısım kısım inmiştir. Tabii bunu hemen söylüyoruz burada. Bundan önce Kur'an-ı Kerim dünya semasına topluca tek bir defa inmiştir. Bundan önce. Yani bu inişinden önce, kısım kısımdan önce. Öncelikle Kur'an-ı Kerim tek bir defada, tek bir kerede topluca yir, e, dünya semasına inmiştir. E, şimdi şöyle toparlayabiliriz. Kur'an-ı Kerim'in iki tane iniş, Kur'an-ı Kerim için iki iniş söz konusudur. Kur'an-ı Kerim için İki iniş söz konusudur. Birincisi levh-i mahfuzdan dünya semasına topluca tek bir defada inmesi. Kur'an-ı Kerim'in levh-i mahfuzdan dünya semasına topluca tamamı yani tek bir kerede inmiştir. İkincisi dünya semasından yeryüzüne inmesi. Bu da kısım kısım inmiştir. Yani dünya semasında, lev mahfuzdan bir kere de dünya semasına iniyor. Ondan sonra kısım kısım 23 senede ve vesselama indiriliyor. O yüzden bakın kardeşler Allah Azze ve Celle diyor ki, inna enzelnahu fi leyletil kadri muhakkak ki biz onu kadir gecesinde indirdik. Muhakkak ki biz onu kadir gecesinde indirdik diyor Allah Azze ve Celle. İşte buradaki inişten kasıt ilk iniştir. inna enzelnahu fi leyletil kadri muhakkak ki biz onu kadir gecesinde indirdik. Buradaki ayetteki inişten kasıt İlk iniştir. Yani topluca bir defada dünya semasına inmesi kast edilmiştir bu ayette. Daha sonra dediğimiz gibi zaten dünya semasına indikten sonra kısım kısım 23 senede iniyor. O yüzden taberi taberideki rivayette İbn Abbas'tan gelen sahih rivayette İbn Abbas diyor ki, Un yıllar Kur'anı kulluhu cümleten, waheide fi ilayle'til kadr, fi ramazan ila sema'ı dünya, fakian Allahu ıza en yühtte şeyen, anzalehu, minhu, hatta jama'hu. Diyor ki Kur'an-ı Kerim diyor İbn Abbas Kadir Gecesinde tek bir defada dünya semasına inmiştir. Ramazan'da Kadir Gecesinde tek bir defada dünya semasına inmiştir ve Allah Azze ve Celle e, oradan bir şey ihdas edeceği zaman yeryüzüne ne yapıyordu? Onu indiriyordu ta ki hepsi yeryüzüne böylece kısım kısım inmiş oldu diyor İbn Abbas e, radıyallahu anh. E, tabi bu sahih eserdir ve ulemalar bu eseri kabulle karşılamışlardır. Bu eser sahih bir eserdir. Ulemalar bunu kabulle karşılamışlardır. Çünkü bu ee, içtihadın dahli olmayacağı gaybi meselelerdendir. Biliyorsunuz eğer sahabeler içtihadın dahli olmayacağı yani içtihadın bir e, mahalli söz konusu olmayacağı meselelerde bir şey söyledikleri zaman bu gaybi meselelerde burada asıl olan nedir? Merkuh hükmünü almasıdır. Yani bu mutlaka bunu peygambere dayandırmıştır sahabe. Merkuh hükmünü alır. Yani tabir sahihse peygamber efendimizin sözü hükmünü alır. O yüzden e, bu mesele de eee İstihadın dahli olmayacağı gaybi meselelerdendir. Yani burada gaybi bir husustan söz etmektedir. Dolayısıyla merfi hükmünü taşımaktadır. Evet dikkat edecek olursanız kardeşler bakın Kur'an'ın dünya semasına inişini biz itibar aldığımızda, dünya semasına dünya semasından yeryüzüne inişini demiyorum. Dünya semasına inişini biz itibar aldığımızda diğer kitaplardan ayrılmaktadır Kur'an-ı Kerim. Diğer semavi kitaplardan ayrılmaktadır. Yani bu yönüyle ee, semavi kitaplardan ayrılmaktadır. Çünkü biliyorsunuz semavi kitaplar tek bir kerede ne oldu? Geldi. Biz e, dünya semasına inişini itibar aldığımızda e, semavi kitaplara benzemektedir. Pardon. Burada bir yanlış söyledim Eğer biz Kur'an'ın indirilişi söz konusu aldığımızda semavi kitaplara benziyor mu yoksa onlardan ayrımı Böyle bir cümle ortaya attığımızda diyoruz ki bakın. Eğer Kur'an Kur için iki tane iniş söz konusudur. Kur'an için İki tane iniş söz konusudur. Birincisi dediğimiz gibi tek bir defada dünya semasına inmesi. İşte bu ilk inişi itibar aldığımızda Kur'an-ı Kerim bu yönüyle semavi kitaplara, diğer inen semavi kitaplara benzemektedir. Çünkü onlar da ney? Onlar da semavi kitaplarda tek bir kerede ne yapmıştır? Gelmiştir. Ama ikinci inişini yani dünya semasından kısım kısım 23 senede yeryüzüne inişini aleyhissalatu vesselama inişini itibar aldığımızda diğer kitaplardan ne olmaktadır? Bu, bu anlamda ayrılmaktadır. Özellikle Taşımaklıdır. Ancak şuraya dikkat edeceğiz kardeşler. Bakın Kur'an'ın önce topluca dünya semasına inmesi, oradan da kısım kısım 23 sene boyunca yeryüzüne inmesi, buraya dikkat etmenizi istiyorum. Bakın Kur'an'ın önce topluca dünya semasına inmesi, oradan da kısım kısım 23 sene boyunca yeryüzüne inmesi, Cibril'in Kur'an'ı Allah'tan duymaksızın, Allah'tan duymadan indirmesini gerektirmez. Anladık mı? Çünkü Ehl-i in inancında ne var? Cibril Kur'an'ı kimden almıştır? Allah Azze ve Celle'den. Ve Allah Azze ve Celle'den alırken de ışıtmıştır. Tamam. İşte bu bağlamdan yola çıkarak diyoruz ki Kur'an'ın önce topluca dünya semasına inmesi, oradan da kısım kısım 23 sene boyunca yeryüzüne inmesi, Cibril'in Kur'an'ı Allah'tan duymaksın Yani Allah Azze ve Celle'den duymadan indirmesini gerektirmez. Tamam çünkü bakın burası önemli bu akide konularından bir konudur. Bu akide konularından bir konudur. O yüzden buraya çok dikkat etmemiz gerekir. Diyoruz ki bakın bilakis şüphesiz ki Cibril Aleyhisselam Kur'anı Allah Azze ve Celle'den işiterek indirmiştir. Tabii ki Kur'an levh-i mahfuzda yazılıdır. Bunda hiçbir sorun yok. Kur'an-ı Kerim levh-i mahfuzda yazılıdır. Bunda hiçbir sorun yok. Ancak bununla birlikte Cibril Aleyhisselam Allah'ın peygamberine indirmek istedikleri şeyleri, ayetleri Allah'tan duyuyor ve öyle indiriyordu. Çünkü Kur'an Allah'ın kelamıdır. Ehl-i Sünnet'e göre Kur'an Allah'ın kelamıdır. Bu nedenle dikkatli olmalısınız ki bakın bazı kurra senetleri zikredilirken, kurraların senetleri zikredilirken şöyle zikrediliyor. Diyorlar ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den o da Cibril'den, o da Lefi mahfuzdan almıştır diye senet zikredilirler. Zikredilir mesela. Bu bir hatadır. Bu bir hatadır. Bilakis Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den o da Cibril'den, o da Allah subhanehu ve tealadandır diyeceğiz. Tamam? Senet bu şekildedir. Yani nevi sallallahu aleyhi ve sellemden, Cibril'den, Cibril'de lef-i mahfuzdan demeyeceğiz. Tamam? Bakın buna dikkat çektirdim. Neden? Çünkü Allah'ın Kur'an ile konuştuğunu inkar eden veya ses ve harf ile konuştuğunu inkar eden, yani diğer bir tabirle kelam bi nefsihi diyenler bu kapıdan yaklaşıyorlar. Bunların işte bazılarının dediği gibi diyorlar ki Cibril Kur'an'ı mahluk olarak levh-i mahfuzdan almıştır diyorlar. Sırf Allah'ın kelamını inkar etmek için Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğunu inkar etmek için veya Kur'an'ın Allah ın kelamı olduğunu kabul edip de ses ve harfle konuştuğunu inkar etmek için. Mesela kim gibi? Eşailer gibi. Veya Kur'an'ın tamamıyla Allah kelamı olduğunu inkar eden mahluktur diyen kim gibi? Muhtezileler gibi. Tamam O yüzden onlar bu kapıdan yaklaşıyorlar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden o da Cibril aleyhisselamdan o da levh-i mahfuzdan diyorlar. Halbuki biz ne diyoruz ehl-i sünnet olarak? Cibril Aley Nebis Aleyhisselam Cibril aleyhisselam ve Allah Azze ve Celle'den ve Allah Azze ve Celle'den alması onu işitmesi iledir. Tamam? O yüzden diyoruz ki bakın Cibril aleyhisselam Kur'an'ı Allah Azze ve Celle'den almıştır ve bununla birlikte, şu da koyuyoruz bununla birlikte Kur'an-ı Kerim levh-i mahfuzda yazılıdır. Evet Cibril Allah Azze ve Celle'den almıştır ama bununla birlikte Kur'an-ı Kerim levh-i mahfuzda yazılıdır. Neden? Çünkü her şey levh-i yazılıdır. Bunlar birbirine karşı engel teşkil etmemektedir. Yani Kur'an-ı Kerim'in levh-i mahfuzda yazılı olması veya şöyle Cibir Aleyhisselam'ın bunu Allah Azze ve Celle'den alması ve aynı zamanda levh-i mahfuzda da yazılı olması birbirine engel teşkil etmemektedir. Birbiriyle bir çelişki içerisinde değildir. O yüzden Allah Subhanahu ve Teala ne buyuruyor? Bel huve Kur'anun mecid fi levh-i mahfuz O yüce bir Kur'an'dır ve levh-i mahfuzdadır diyor Allah Subhanahu ve Teala. Evet. O zaman sonuç olarak ne diyoruz? Bakın. Kur'an levh-i mahfuzdadır. Ama Cibril Allah'tan almıştır ve alırken de ne yapmıştır? İşitmiştir. Tamam. O yüzden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in dediği gibi ne diyor? Allah diyor kullarını haşreder. bir bisavtin. Onlara bir ses ile nida eder. Yakın olanın işittiği gibi uzak olan da o sesi işitir. Ben mellikim, ben yanım der. Bakın Nebiya Allah Azze ve Celle fe yunâdihim bisautim. Onlara bir ses ile nida eder Allah Azze ve Celle. Ve ne der? Ben mellikim, ben deyyanım der. Tamam. Bakın burada ses. Allah Azze ve Celle'nin kelamının ses olduğu ortada. Yine Aleyhissalatu Vesselam'ın buyurduğu gibi ne buyuruyor? Ben karar harfen kelamıyla kelamillah fe Kim Allah'ın kelamından bir harf okursa ona ne vardır? Ona on katı vardır. On misli Ecriney vardır. Bu da bak burada da neden bahsediyor? Harftan bahsediyor. O yüzden şunu karıştırmayacağız. Meseleyi toparlayacak olursak diyoruz ki bakın Kur'an-ı Kerim için iki yeni söz konusudur. Birincisi dünya, e, levh-i mahfuzdan dünya semasına inmesi. Tamam? Topluca inmesi. Sonra Cibril aleyhisselam dünya semasından kısım kısım ve vesselam'ı indiriyor. Dünya semasından. Şimdi şöyle şöyle soru geliyor dolayısıyla gündeme. Ya eğer bu 23 e, bu tamamıyla ilk önce dünya semasına inmiş ise e Cibril de oradan kısım kısım indiriyorsa e nasıl Allah Azze ve Celle kısım kısım konuşacak da Cibril her indirişinde Allah'ı duyacak zaten dünya semasından indiriyor diyoruz ki herhangi bir çelişki oluşturmamaktadır. Evet Kur'an-ı Kerim lev-i mahfuzdan inmiştir dünya semasına ve oradan Cibril kısım kısım indiriyordu ama Allah indirdiği zaman ne yapıyordu? Cibril Aleyhisselam sesi işitiyordu Allah Azze ve Celle'den sonra da ne yapıyordu? İndiriyordu onu. Tamam, bunun keyfiyetini biz bilemiyoruz ama biz biliyoruz ki onu Allah Azze ve Celle duyuyordu. O yüzden diyor ki bak Allah onlara, mesela Allah başka rivayetlerde Allah vahiy ile konuştuğu zaman diyor. Anlatabiliyor mı? Sonra Cibril onu işliyor, ne yapıyor? Aleyhissalatü Vesselam'ı indiriyor. Tamam, bunların arasında herhangi bir engel yok. Evet, devam edelim. Bundan dolayı ilim adamları Yüce Allah'ın rahmeti üzerlerine olsun.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 hicretten önce. Yani zamanı itibar alıyorlar. Doğru mu? Evet, devam. Medeni ise Rasulullah'a Medine hicretinden sonra inen buyruklara denir. Evet. Medeni ayetler de neymiş? Aleyhissalatü vesselam'a hicretten sonra inen varmış Evet. Arada kalanlar pekim oldu. Zaten değineceğiz onlara. Hemen. <gülüyor> Buna göre Hüce Allah'ın bugün sizin için dininizi kemal erdirdim. Üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve size din olarak İslam'ı beğenip seçtim. Buyruğu her ne kadar Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme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 O yüzden bu görüşte olan alimler diyorlar ki, bakın kardeşler, hicretten önce inen ayetler Mekki'dir, nerede, hangi mekanda inerse insin fark etmez. Yani Mekke dışında bile inse, bu nedir? Mekki'dir hicretten önce inenler. Hicretten sonra inen ayetler ise medenidir, nerede, nerede inerse insin, hatta Medine'de bile inse. Ve buna da Şeyhü İbnül Hüseyin örnek veriyor. Mesela diyor ki, dinekum. bugün sizin dininizi kemale erdirdim. Bu Maide suresindeki bir ayettir. Ve icma el-Maide suresi nedir? Medenidir. Ama bu bugün sizin dininize erdir, kemale erdirdim ayete. Nerede inmiştir? Veda haccında inmiştir. Arafat'ta doğru mu? Yani Medine'de değil. Ama buna rağmen ne olarak itibar alınmıştır bu ayet? Medeni ayetler arasında itibar olmuştur. Sebep? Çünkü bu alimlere göre ölçü nedir? Zamandır. Hicret zamanıdır. Evet. Evet.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 İstisna yapmak zorundalar mı bu alimler? Yani e, şeyi itibar alanlar, zamanı itibar alanlar istisna yapmak zorundalar mı? Mekana, mekanlı şey yapınlar. Yok, zamanı diyorum şimdi. Zamanı itibar alanlar istisna yapmak zorundalar mı? Yok. yok. Öyle bir zorunluluk yok değil mi? Ne diyorlar? Maide suresi diyorlar, medenidir diyorlar, bırakıyorlar. Ve el yevme ekmeltu lekum dínekum. Bugün sizin dininizi erdirdim, kemale erdirdim sözü de, ayeti de bu sözün içine giriyor. Doğru mu? Evet. Hiçbir istisna yapmak zorunda kalmıyorlar. Yani şöyle demek zorunda kalmıyorlar. Evet, Maide suresi medenidir ama bugün sizin dininizi kemale erdirdim ayeti hariç. Böyle bir istisna yapmak zorunda kalmıyorlar. Çünkü itibar aldıkları zaman. Ama mekani itibar alanlar istisna yapmak zorunda kalıyorlar. Ve şöyle demekle karşı karşıya kalıyorlar. Diyor işte ee, Maile suresi medenidir ama nedir? Ama ee, işte <gülüyor> bugün sizin dininizi kemale erdirdim ayeti de şeklinde istisna yapmak zorunda kalıyorlar. Evet devam ediyoruz.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 senin dinine düşman kimselere yapacağın uslu arasındaki tabi ki fark olacaktır. Evet. Çünkü muhatapların çoğunluğu Kur'an'a yönelen ve boyun eğen kimselerdir. Maide suresini örnek olarak okuyabilirsiniz. Evet. Devam ediyoruz. 2. Metkül surelerde çoğunlukla ayetler kısa getirilen deliller güçlüdür. Çünkü muhatapların çoğunluğu inatçı ve ayrılıkçı kimselerdir. Bundan dolayı durumlarının gereğine uygun olarak onlara hitap edilmiştir. Örnek olarak Tur Suresi'ni okuyabilirsiniz. Evet. Medeni hükümler gelince medeni, medeni ayetler çoğunlukla uzun ve herhangi bir deli getirilmeksizin serbest bir şekilde hükümler söz konusu edilmektedir. Çünkü muhatapların durumu bunu gerektirmektedir. Bunun için Bakara Suresi'ndeki o borçlanma ayetini okuyabilirsiniz. Evet, deyin yani borçlanma ayetini okuyabilirsiniz. Bu da Bakara Suresi'nin 282. ayetini gördüğünüz zaman biliyorsunuz Bakara Suresi medeniydi icmaen.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 B. Konu bakımından. 1. Mekki buyrukların çoğunlukla görülen tevhid ve doğru akideye dair açıklamalardır. Özellikle uluhiyet tevhidi ve övülükten sonra dirilişe iman ile alakalı hususlar dile getirilmiştir. Çünkü muhatapların çoğu bunu inkar ediyorlardı. Evet. Şimdi Şeyh bin Hüseyin diyor ki Mekki buyruklarda çoğunlukla görülen. Bakın yine çoğunluğa vurgu yapıyoruz kardeşler. Çoğunlukla görülen neymiş Mekki ayetlerde? Tevhid ve doğru akideye dair açıklamalardır diyor. Evet.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 Çünkü muhatapların kalplerine tevhid ve sağlıklı akide iyice iyiye yer etmiş bulunuyordu. Onların artık ibadetlerin ve muhammedatın etraflı bir şekilde açıklanmasına ihtiyaçları vardı. Evet çünkü medeni buyruklarda çoğunlukla görülen, medeni buyruklarda çoğunlukla görülen ise ibadetlere ve muhammedata dair geniş açıklamalardır. Evet bu muhabattır. Çünkü artık tevhid oturmuş ve bunların e, e, e, artık iman muhatap olduktan sonra kişi ne yapmak zorunda? Amel etmek zorunda ve dolayısıyla amelle alakalı hükümler girmiştir. Tabii bu hiçbir zaman işte Medine ayetlerde tevhid anlatılmıyor, akide anlatılmıyor demek değildir asla. Çünkü Kur'an'ın hepsinde akide ve tevhid var. Ancak işte müellifin de dediği gibi bu çoğunlukladır. Evet. 2. Kur'an'ın medine inen bölümlerinde cihat, cihal dair hükümler, münafıklar ve onların durumlarına dair geniş açıklamalar yer alır.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 Tutuyor diyor ki Mekke ayetler diyor bütün hepsini sayıyor. 70-80 tane mesela sayıyor. Medeni ayetlerde şunlardır diyor hepsini sayıyor. Bir bu şekilde gelenler var. Bir de işte mesela bir ayetin iki ayetin bir sürenin böyle bir tane hadiste tek başına gelip yani dağınık dağınık şekilde gelmesi var. İşte mesela eee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 mekanda. Zamana vurgu daha çok tabiinin ortalarından sonra e, müteahillere doğru böyle meşrulaşmaya başlıyor. Ancak bakın kardeşler ha, şunu da söyleyeyim. Bakın Mesela Beyhaki'nin ikrimeden yine Hasan-ı Basri'den yaptığı rivayetler var. Bir iki sure hariç bütün surelerin nerede geçtiğini söylüyorlar. Bu rivayet mesela Beyhaki'de. Işte. Kimden geliyor? Selef olarak. İşte Hasan-ı Basri'den, falan. Ne yapıyorlar? Bütün ayetleri sayıyorlar. Sureleri sayıyorlar. Bir iki sure hariç. Ve hepsinin nerede? Mekki'nin medenim olduğunu söylüyorlar. Ve Selef zaten tabinin sözünü itibar almıştır. Mekki'nin medenimi diye. Yani e, önem taşımaktadır bayağı Çünkü bunlar sahabelerden Kur'an'ı öğrenmişlerdir. Onların talebeleridir. E, vesaire. Ancak bakın. Burayı anladık değil mi? İlk dönemin ne yaptığı, neye vurgu yaptığı, mekana vurgu yaptığını anladık. Ancak bakın, işte asıl önemli nokta burası kardeşler. Bakın, selefin zamanı değil de mekanı vurgulaması selefin zamanı değil de mekanı vurgulaması zamanı önemsemedikleri veya itibar almadıkları anlamına kesinlikle gelmez. Tamam? Yani müteakhillerle, mütekaddimler arasında kesinlikle hiçbir farklı çelişki söz konusu değil. Tamam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 Veda hangi dönemde olmuştu? Hicretten sonra. Resulullah'ın hayatının son dönemlerinde. Anladık mı? Bakın, İbn Mes'ud'un sözüne de bakın Ömer'in de. Ne kadar açık ve netti değil mi? O yüzden diyoruz ki bakın Ömer radıyallahu anh'ın işte bu ayet Nebi sallallahu aleyhi ve sellem e, Arafat'tayken inmiştir sözü hicretten sonra olduğunu içerir. Çünkü bilindiği üzere daha hicretten sonra olmuştu yani Resulullah hayatının son döneminde olmuştu. O yüzden Ömer radıyallahu anhu işte bu ayet hicretten sonra inmiştir demeye ihtiyacı yoktu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 zamanı itibar alarak bunu tefsirde bir kayda olarak kullanıp işgallerin içinden çıkmalarını bizzat Selef'ten hatta sahabelerin talebelerinden uygulama olarak görüyoruz bunu. Yani bakıyoruz ki biz bunlara, işte mekânı hep vurgulayan Selef'e bir bakıyoruz ki bazen Aslı ne yapmış? Zama, zamanı itibar alarak ne yapmış? İşgallerin içerisinden çıkmış. Bu da gösteriyor ki Selef'in zaman mekanı vurgulaması hiçbir zaman zamanı göz ardı ettiğini göstermiyormuş. Yani bizim söylediklerimizi ne yapıyormuş? Destekliyoruz. Bakın örneğin Saîd İbni Mensur'un sünenindeki rivayette kardeşler Ebu Bişr diyor ki bakın Ebu Bişr kime diyor? Saîd İbnu e, Cübeyr'e. Saîd İbnu Cübeyr'i biliyorsunuz sahabelerin en büyük, eee, en büyük âlemlerindendir ve sahabelerin Kur'an talebesiydi. Diyor ki İbnu, e, Ebu Bişr Saîd İbnu diyor ki bakın sahabelerin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 Bu ayet hakkında diyor ki İbnü Bekir bu ayet hakkında sordum. Bu ayet Abdullah İbnü Selam hakkında mı inmiştir diye Said İbnü Cübeyr'e sordum. Said İbnü Cübeyr ne diyor biliyor musunuz kardeşler? Bu Abdullah İbnü Selam biliyorsunuz. Abdullah İbnü Selam kimdi? Cahiliye döneminde Yahudiydi. Hatta alimlerindendi. Yani bilginlerinden de. Doğru mu? Sonra ne oldu? Hicretten sonra ne oldu? Müslüman oldu. Hicretten sonra biliyorsunuz Müslüman oldu. Eee işte bunu soruyor. Diyor ki kafir olanlar sen Resul olarak gönderilmiş bir kimse değilsin. Bu ayet Abla i̇bn Selam hakkında mı? Abla i̇bn Selam hakkında olduğu söyleniyor diyor. Said İbn-i Cubeyr diyor ki olur mu? Bu sure Mekki'dir diyor. Bakın Mekki'dir derken zamanı mı itibar alıyor mekanı mı itibar alıyor? Zamanı itibar alıyor. Neden? Yani bu ayet Mekki'dir diyor. Yani çünkü Abla i̇bn Selam nerede kafirdi? Hicretten önce, evet. ya, bakın oraya dikkat edin. Hicretten önce kafirdi. O yüzden diyor ki, bu diyor sure Mekki'dir. Dolayısıyla hicretten önce e, bu ayet diyor ki ne diyor? Bu ayet diyor e, Mekidir. Yani hicretten önce, e, yani sahih yani Abdullah Selam hicretten sonra ne olmuştur? Müslüman olmuştur. Hicretten önce kafirdi.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 ee, Mekke Medeni'nin zamansal boyutunu ele alarak ne yapıyor? Tatbik ediyor. Anladık mı kardeşler? Evet, gelen mekan bibliotiklerini. Evet, evet. İşte burada kastımız dediğimiz gibi kardeşler Selefi tanımak en iyi şekilde anlamak. O yüzden bu ıstılaha e, çok takılmanın gereği yok. Yani hangi ıstılaha? İşte medeni ayetler Mekke'de e, hicretten önce inenlerdir. Değil mi? Medeni ayetler ee, şu Mekke ayetler hicretten önce inenlerdir, medeni ayetler hicretten sonra inenlerdir. Ee, veya diğer alemlerin dediği gibi işte bu ayetler, e, Mekke ayetler Mekke'de inenlerdir, medeni ayetler de Medine'de inenlerdir. Bunları çok fazla bunlara takılmaya gerek yok. Tamam Bunlara çok e, fazla takılmaya gerek yok. Mesela işte Nebis Aleyhisselam Mekke döneminde mesela e, nereye çıkmıştır? Sadece Taif'e çıkmıştır.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 zamanı e, evet tarife ne diyeceğiz? Problem değil mi? Ama mekanı itibar alırsak biz şey zamanı itibar alırsak yani problem yok ama bir de bakıyoruz selef mekana vurgu yapmış hep. O yüzden diyoruz ki çok inceleme gerek yok bu anlamda. Yani önemli olan meseleyi genel olarak fıkh etmek. Tamam? E, fıkhını anlamamızdır. Konunun fıkhını anlamamız önemlidir. Ne sadece zamanı alıp mekanı önemsemezlik yapacağız ne de tam tersi. İkisinin de iç içe olduğunu, çok önem taşıdığını bileceğiz. Önemli olan budur. Tamam? Hemen şöyle da söyleyelim. Mesela bazıları ne bakıyoruz bazı alimlere. O yüzden hani lafızlara takılmak, yani bu anlamda ıslaha takılmak problem oluyor. O yüzden bak bakın bazı ayetlere bazı alimlere baktığımızda Mekke ayetler hangileridir? medeni ayetler hangileridir ortaya koymak istediklerinde demişlerdir ki ya eyellezine amenu medenidir.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 Anladık mı? Mesela icma'en dediğimiz gibi Bakara suresi nedir? Mekki, Mekki midir? Medeni Mekki midir? midir? Medenidir icma'en. Ama Bakara suresinde ne var? Ya eyyuhennâsı obudû rabbekumul lezî halâkakum ve min kablikum. Ey insanlar! Sizin resimden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet edin. Bakın ya ey insanlar dedi. Medeni olduğu halde. Halbuki bu görüşe göre Mekki olması gerekiyor. Doğru mu? O yüzden bakın diyoruz ki bunların birisi tam bir davıt anlamında kullanılmamıştır kardeşler. O yüzden zaten ey insanlar!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 Ey insanlar, Mekki mi, medeni mi bu alimlere göre? Evet. Mekki. Ama bu ayet Nisa Suresinin birinci ayeti. Ve ey insanlar diye başlamıştır ve icma, icmaen bu medeni bir ayettir. Evet. Ya gördük mü? O yüzden daha bir sürü daha görüş var, Mekki medeniye dair kurallar, bunlara girmiyoruz. Evet, son olarak İbn-i dediği gibi, Mekki ve medeni ayetleri bilmenin çok faydaları var. Ee, ve en güzel şekilde bunları anlayıp tasavvur etmekte bunlar e, bize yardımcı olur. Şimdi e, hemen İbni Hüseyin'in o sözlerini okuyalım. Evet Mekki ve Medeni buyrukları bilmenin faydaları ve dersi bitirelim. Evet. Şimdi biz tamam Mekki ve Medenileri e, anladık. Nasıl bilinir? Genel olarak tasavvur ettik. Tamam. Aslı itibariyle e, zamanla biz bunu anlarız. Hicretten önce ve hicretten sonra. Ama Selef mekanı vurgulamıştır. Bu, zamana itibar almadıklarını göstermez ama buna çok fazla takılmamamız lazım, meseleleri genel olarak tasavvur etmemiz lazım. Tamam, bunu bildik. Şimdi, Mekki ve Medeni ayetleri bilmenin ne gibi bir faydası var Evet, hızlıca okuyalım. Mekki ve Medeni boyutları bilmek, Kur'an ilimleri arasında önemli bir çeşitli. Çünkü bunun bir takım faydaları vardı. Bu faydaların bir kısmını şöylece sayabiliriz. 1- Kur'an belagatının en yüksek mertebelerinde o mertebelerinde ortaya çıkması. Çünkü her bir toplama kendi durumlarına uygun, güçlü ağır, güçlü ve ağır yahut yumuşak ve kolay üstlükle Allah'a Evet, Mekke ve Medeni ayetleri bilmenin ne gibi bir faydası var? Sen davetlik ulusluğunu ona göre belirlersin. Değil mi? Makama uygun olarak belirlersin. Böyle bir faydası var. Mesela Mekke ayetlerde Allah nasıl hitap etmiş, Medeni ayetlerde Allah nasıl hitap etmiş... Yani bunu bilirsek davetle nasıl hareket etmemiz gerektiğini ne yaparız? Anlarız nerede yumuşak, nerede sert, Kimi yumuşak, kime sert konuşmamız gerektiğini, konuya, zamana, mekana göre ne yapabiliriz? Anlayabiliriz. Birinci faydası budur. Evet. İkinci faydası... 2. İki, en üstün amaçlarıyla teşrih hikmetinin ortaya çıkması. Çünkü teşrih muhataplarının teşrih hükümleri kabul ve uygulamaya istidralleri ve muhataplarının durumlarının gereğine uygun olarak ümmetlerin durumuna göre tedrici olarak kısım kısım gerçekleştiriyor. Bakın eğer eğer e, e, biz bunu bilirsek Mekke Medeni Ayetlerin, dinin tedricilerin yani peyder tamam mı nasıl olduğunu ne yaparı tasavvur ederiz. Mesela içki olayını düşünün. İçki değil mi? Kısım kısım haram en son noktaya gelindi. Değil mi? İşte biz bunun işte e, ayetlerin hangi zaman, hangi konumda söylediğini bilirsek bunları ne yaparız? Ona göre davetle tedriciliği, ona göre ne yaparız? Uygularız davette ve Allah'ın hikmetini anlarız biz. Mekki ve Medeni ayetleri bilirsek. Yani neden bu ayet e, bu zamanda, bu şekilde, bu ayetler indi de bu zamanda, şu şekilde ayetler indi. Yani bu zamanda, bu şekilde, neden bu zamanda, bu şekilde? Eğer Mekki ve Medeni durumu tasavvur edemezsek hikmeti anlayamayız. Hikmeti anlayamadığımız zaman da bir chten sıkıntı yapabilir anlatabiliyor muyum? Bir cihetten ne yapabilir? Sıkıntı yapabilir. Evet. 3. Yüce Allah'ın yoluna davet edenlerin eğitilmesi ve onların Kur'an-ı Kerim'in muhataplar açısından üslup ve konuların seçiminde izlediği yolu izlemeye yönlendirmesi. Evet. Çünkü Kur'an daha, daha önemli öncelen bir üsluba sahiptir. Ayrıca sıkılığın ve kolaylığın yerli yerince kullanılması, konusunda da davetçiler bu yolla eğitilirler. Evet. Ne diyor? Üçüncü faydası nedir Mekke ve Medenilerin? Bakın bu dikkat edin bu da güzeldir. Yüce Allah'ın yoluna davet edenlerin eğitilmesi. Yani burada Mekke ve Medeni ayetleri bilmek davetçileri ne yapıyor? Eğitiyor. Yani mesela tevhid ee, evet mesela mesela düşünün kardeşler diyor ki eğitilmesi ve Kur'an-ı Kerim muhataplar açısından usluf ve konuların e, seçimine izlediği yolu izlemeye yönlendirmesi. Çünkü Kur'an'da daha önemliyi Değil mi? Önceleyen bir usluba sahiptir. As, ayrıca sıklığın ve kolaylığın yerli yerince kullanılması konusunda da davetçiyi eğitir. Mesela sen şimdi tabii ki e, konumu bilirsin. Yani mesela e, bir müşriye gel İslam'a gir seni sünnet edeceğiz demez. Adamı korkutmazsın. Tamam mı? Yani bu basit bir örnektir yani mesela. Yani burada tedricilik söz konusudur. E, o yüzden mesela tevhid oturan herkes artık severek ne yapar mesela Allah azze ve celle ibadet eder. Doğru mu? Tevhidi bilen herkes severek Allah Azze ve Celle'yi ibadet eder. Ama sen direkt e, kulun mükellef olduğu amellerle yola girersen tevhidden önce değil mi? O adamın zaten onu severek kabul ile karşılaması çok zordur. Çünkü yani ben niçin bir varlığa boyun eğeyim ki mantığını yakalamazsa Problemdir. Ama e, niçin bir varlığa ibadet edeceği oturursa yani tevhid bu adamın dünyasında oturursa zaten boyun eğmeyi severek yapacaktır. O yüzden ehli sünnette e, ne vardır? Bir kimsenin yapacağı ibadette hem korku hem de sevgi aynı anda ne? Birleşir. Yani biz Allah'a hem korkarak hem de severek ibadet ederiz. Yani biz Allah'tan hem korkarız. Neden? Çünkü ona ibadet etmediğimiz zaman bize vaat edilen bir tehdit söz konusu. Hem de Allah'a azze ve ibadet ederiz çünkü biz Rabbimizi çok seviyoruz. Bundan dolayı tamam ve ümit ediyoruz ondan. Dolayısıyla işte insanın hayatında bir muahhidin hayatında bu oturması için önce tevhide en güzel şekilde kabul ile karşılaşsın karşılasın ki sadece korku için Allah'a ibadet etmesin. Yani sadece Allah korkusundan ibadet etmesin. Aynı zamanda Allah'ı sevdiği için ve severek ibadet etsin. Hazalara husuyu duyarak ne yapsın? İbadet etsin. O yüzden Nebi sallallahu aleyhi ve diyor inneke te'ti te qauman min ehli kitab muazib nicabelesen Kitabehli bir kavme geliyorsun. Onlara davet edeceğin ilk şey ne olsun? şehadet en la ilahe illallah. Allah'tan başka ilah olmayana şehadet etmeleri olsun. Ondan sonra namaz vesaire geliyor. Tamam? Bunların hepsi e, maruftur kardeşler. Evet. Dördüncü faydası Mekke ve Medenileri bilmenin. Biri Mekke, diğeri medeni, medeni olmak üzere iki ayet bulunsa ve bunlarda nesin şartları bulunacak olursa nasih mensuhtan ayırt edilebilir. Çünkü Medine'den buyruk, Mekke'den buyruk olur. Çünkü Mekke'de inen ayet, Mekke'de inen inenden daha sonra inmiş demektir. Evet. Dördüncü, faydası nedir? Bakın biri Mekke, diğer diğeri medeni olmak üzere. Ayetlerin neshini anlayabiliriz. Bakın şimdi kardeşler, ehl Sünnette biliyorsunuz nes olgusu var. Bir ayet bir ayet mesela ne yapar? Nesh eder. Şimdi bakın, biz Mekki ve medeni bildiğimizde nesh'i anlayabiliriz. Çünkü bakın, nesh'in şartlarından birisi nedir? Neskin şartlarını. Hangisinin önce hangisinin sonra geldiğini bilmektir. Tamam Çünkü nesilte şu şarttır. Sonra gelen önce geleni nesk eder. Doğru mu? Yani sonra gelen önce gelen hükmünü ortadan kaldırır. Doğru mu? Dolayısıyla kişi Mekki ve Medeni ayetleri bildiği zaman hangisi önce hangisi sonra gel gelir bir cihetten ne yapar? Anlar. Yani mesela birisi gelip de dese ki bu ayet şu ayeti etmiştir. İşte atıyorum Bakara 51 Ali İmran 70'i ne yapmıştır? Nesk etmiştir. Halbuki diyelim Bakara 51, Ali İmran'dan sonra önce gelmiş. Ee, Ali İmran'dan Ali İmran 70'ten önce gelmiş. Tamam. Diyoruz ki hayır bu hatadır. Neden? Çünkü nesin şartlarından birisi nedir? Sonra gelen önce gelenin nesk eden. Sen önce gelenin sonra geleni nesk söylüyorsun. Dolayısıyla buradaki nes iddiası batıldır. Çünkü biliyorsunuz neskedilip edilmemesi de e, içtihatın da, daklı vardır burada. Alimler bahis yapar, araştırar, tariflere bakar. Değil mi? Çelişki olup olmadığına bakar vesaire. Çelişki yoksa zaten nes. Söz konusu değildir. Ama çelişki varsa bu sefer zamana bakarlar. Doğru mu? Zamana bakarlar. Ona göre ne yaparlar? Hangisi önce hangisi sonra olduğunu anlarlar ve hangisinin hangisini nesletmiş olduğunu, ortadan kalkmış olduğunu anlatırlar. İşte bu da Mekke ve Medeni'yi bilmekten geçiyor bir cihetiyle. Tamam mı kardeşler? O yüzden dördüncü faydası ki bu önemli faydelerdendir. Mekki ile Medeni'nin hangisi olduğunu bilmede yardımcı olur. O yüzden Şerif bin Useymin diyoruz ki bir Mekklı diğer medeni olmak üzere iki ayet bulunsa ve bunlarda neslin şartları bulunacak olursa nasih mensuhtan ayırt edilebilir çünkü Medine'de inen buyruk Mekke'de inen buyruğu neshedici olur. Çünkü Medine'de inen ayet Mekke'de inen ayetten daha sonra inmiştir. Şimdi son olarak diyoruz ki kardeşler İbnü Hüseyin'in de dediği gibi Mekki ve Medeni ayetleri bilmenin çok faydaları var. Ayetleri en güzel şekilde anlayıp tasavvur etmeye yardımcı olur. O yüzden alimler müfessirin şartlarından saymışlardır Mekki ve Medeni'yi. Bilme. Mekki ayetler hangisidir? Medeni ayetler hangisidir? Bunu bilmeyi müfessirin şartlarından saymışlardır. Mesela bazı alimlere bakarsanız tehlif, kitap kitap tehlif etmişlerdir. Tefsir hakkında mesela. Başlık atarlar. Müfessirin şartları nelerdir? Ve bunlardan bir tanesi de Mekki ile medeni ayırt etme. Melekesine sahip olma. Yani ilmine sahip olma. Diye ne yaparlar? Şart ortaya koyarlar. Ee, yine mesela e, dediğimiz gibi hangi ayetin şimdi İbn-i söylediği o dört faydadan e, ziyade mesela Mekki ve medeni bilmenin şöyle bir faydası da var ki bu çok önemlidir yine. Aynı o dördüncü fayda gibi e, çok önemlidir. Bakın Mekki ve medeniyi bilmek kardeşler hangi tefsirin, tefsirin raci olduğunu bilmede önemli bir rolü vardır. Mesela düşünün ki sahabeler aralarında veya tabi'in aralarında veya diğer ehl-i sünnet aralarında diyelim aralarında bir ayet hakkında ihtilaf etmişlerdir. Ve bunun Mekki'lik ve medenilikle bir bağlantısı vardır. İşte orada hangi tefsirin tercihe şayan olduğunu, tercih edileceğini bilmede büyük etkisi vardır Mekki ve medenileri ayırt etmek. Bakın mesela bir tane hemen örnekle dersimizi bitirelim. Mesela işte A'la suresi. 14 ve 15. ayetlerde Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? قَدْ اَفْلَحَ مَنْ ve وَذَكَ رَسْمَةً رَبِّهِ فَسَلَّ Bakın arınan ve Rabbinin adını anıp namaz kılan mutlaka felah bulmuştur. Bakın dikkat edin ayete. Arınan ve Rabbinin adını anıp namaz kılan kimse mutlaka felah bulmuştur. Buradaki namaz için, bu ayetteki namaz için 3 görüş var Sedef'e baktığımızda. i̇bn Abbas'a göre buradaki namazdan 5 vakit namazdır. Ebu Said el-Hudriye göre bayram namazıdır. Ebu Hafsa'ya göre nafile namazlardır mesela buradaki namaz. Racı olan İbn Abbas'ın görüşü. Neden? Çünkü bu sure İbn Abbas'ın da ortaya koyduğu gibi bu sure Mekkî'dir. Dolayısıyla Mekke'de bayram yoktu. Sen bayram namazı olamaz. Nafileler oturmamıştı. Anladık mı? O yüzden bakın burada hemen Mekkî ile bilmek nasıl tercihi tercihe götürüyor insanı. Ha, namaz lafzının umumuna bayram namazı girer sonradan işte veya işte nafile namazlar girer O konunun dışında bir şey. O ayrı bir şey. Ama burada vurgulamak istediğimiz bakın bunun tefsirde büyük bir destekçi olduğunu yani Mekke ve medenileri bilme ilminin tefsirde büyük bir destekçi olduğunu anlıyoruz. E, açık bir şekilde bize ortaya koyuyor. Evet önümüzdeki dersten itibaren kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Allahu alem.